İletişim Direktörü Gizem'e bağlanıyoruz. Gizem altından. Merhaba Gizem. Merhabalar. Şimdi biraz bize anlatabilir misin bu tohumlara özgürlük küresel girişim nedir ve ne kadar sürecek ve neler yapabiliriz? Bu kolektif bir girişim aslında Vandana Şivan'ın da katıldığı ve destek verdiği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 Buğday Derneği olarak bizde e, ekolojik pazarlarda, çünkü ekolojik pazarlar aslında gerçek tohumların e, şehirdeki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 Peki biz bireysel olarak neler yapabiliriz? Hani pazara gelelim cumartesi günü... E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 ve e, danslı ve sazlı söylü sözlü bir şey olacak. Hı hı. E, ve aynı zamanda Sinek 8 yayın evinin evet. e, tohumları için çıkarttığı bir e, kitap var. Bu kitabın lansmanında yine ekolojik pazarlarda evet. olacak. şimdi birazdan... da yaşayanları şişliye, tü, e, Aslı tarafında yaşayanları da kartala bekliyoruz. Evet. Birazdan zaten İrem Çağıl Sinek 8 yayın evinden ha. konuğum olacak. Ha, o kitaptan biraz bize bahsedip biraz parçalar okuyacak. Tohumu biraz da o yönüyle kutlayacağız yayında. Çok teşekkürler Gizem. Görüşmek üzere diyorum. Bir kısa bir müzik arası verip diğer konumu alacağım. Tohumlar hakkında konuşmaya devam edeceğiz. <Gülüyor>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 Gelip bize çok güzel yazılar okuyacak. Şu anda basmak üzere olduğunuz bir kitaptan bu. Şu anda da konuğum çok teşekkürler geldiğin için ve bize bir ön gösterim yapacağın için yani bu etkinlikle ilgili bahsedebilir misin kitaptan? Cumartesi ve pazar günkü etkinliklerde ilk defa kitapçılardan önce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 Ee, ...yeni besin zincirleri oluşturmak... ...çiftçi, aşçı, masalcı... ...diye bir yazısı var... ...ve Vandanaşıva'nın gıdanın özgürlüğü için... ...adında bir yazısı var... Ee, ...onun dışında... Jamie Lyonet'in e, Amerika'daki... E, ...beslenme şekilleri ve... E, ...insanlara sunulan yiyeceklerin... ...insanlara neler yaptığıyla ilgili... ...çok harika, çok zihin aşıcı bir yazısı var... Ee, ...ABD'de gıdanın geleceği diye...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 ne yapmak gerektiğine dair bir aslında kılavuz. Hı hı. Ee, Neler var mesela? Hani bize biraz örnek verebilirsin. Size hemen gelmişken. İlk önce e, şöyle mesela şuradan başlayayım.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 Fotoğrafından bile o enerjiyi alabildiniz. Hintli bir bilim kadını aslında. 1950'lerde Himalayalar'da doğuyor. Annesi çiftçi, babası e, öğretmen. E, ve e, bu, üniversiteye kadar Hindistan'da eğitim görüyor. E, ve daha sonra yurt dışına gidiyor ve fizik alanında eğitim alıyor. Ve e, dünyanın önde gelen kuantum fizikçilerinden biri oluyor.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 tohumlar için sifil itaatsizlik de yine Gandhi'nin doğum gününe denk gelen bir uluslararası eylem çağrısı aslında Vandana tarafından. Bir aslında birlik olma ve doğayı kutlama ve onun kendi bereketini kutlamayla ilgili bir çağrı. Hı hı. Ama tohumları öne çıkararak bu konulardaki yapılan yanlış uygulamalara dikkat çekiyor bir yandan. O zaman şimdi cumartesi günü seni göreceğiz herhalde. Cumartesi değil mi? günü bizim evet, Şişli'de, pazar günü de Kartal'da bir standımız olacak. Bütün kitaplarımızı getireceğiz. Ama Sadece bunu, yeni kitabımızı bunu değil, yeni kitabımızı da. Mi? Yok, yeni kitabımızı getiriyoruz. Cumaya getiriyoruz. Ha, süper. Şu an benim elimde yok. Eee o Bütün zaman pazarda yeni kitap da evet, olacak. Evet, pazarda yeni kitap olacak ve da üyelerine yüzde on indirimli olacak. Hı hı. Ee, onun dışında yine... E... Okumalar yapacak mısınız? Peki? Evet, okuma Yoksa... yapacağız. Ha, kitapta hı, bölümler okuyacağız. Tamam. Ee, peki, o zaman birazcık küçük anonslarla devam edelim. Ee, e, cumartesi günü 6 Ekim Şişli'de Ekolojik Pazarda e, bu...